Dikkat çekmemiz gereken bir husus var. Şefaat derken, tek bir şeyden bahsetmiyoruz. Ahirette vuku bulacak olan birden fazla şefaat türü olacak. Bu şefaat edilen kimseler bakımından böyle olduğu gibi, şefaat edeceği bize haber verilen kimseler, varlıklar bakımından da böyledir. Onun için şefaat meselesini konuşurken, böyle bir çok katmanlı, çok çeşitli bir meseleden bahsettiğimizi hatırdan çıkarmamakta fayda var. Peygamberlerin ve o cümleden olarak öncelikli olarak aleyhissalatü vesselam Efendimizin, meleklerin ve daha başka şefaat edicilerin şefaati haktır. Şefaat ediciler bakımından dedik birden fazla şefaat türü vardır. İşte bu melek mi, peygamber mi, daha başka insanlar, varlıklar mı, bunlara göre değişir. Bir de şefaate mazhar olacak kişiler bakımından da e, değişik şefaatler var. Onlardan da bahsedelim. Bunların başında ve vesselam Efendimizin az önce ifade ettik, şefaati uzması gelir ki mahşerdeki o dehşetli bekleyişin bitip hesap sürecinin mahkeme-i kübra sürecinin Başlaması için e, Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin niyazından, talebinden, duyasından ibarettir. Bu anlamda uzun şefaat hadisi var. Hepiniz mutlaka bunu duydunuz, dinlediniz, okudunuz. İnsanlar tek tek her bir peygambere gidecekler. Onlar bu benim işim değil. Ben kendi başımın derdine düşmüş durumdayım başkasına gidin diyecekler. Nihayet Efendimiz'e gidecekler, o da bu benim işim diyecek ve secdeye kapanacak. Kısaca ifade ediyorum, şefaat-i uzma budur ve rivayetlerde çok detaylı bir şekilde anlatılan olayın özü budur. Birinci tür şefaat bu. İkinci tür şefaat, mahkeme-i kübra kurulduktan, hesap görüldükten, amel defterleri verildikten ve mizanda ameller tartıldıktan sonra ki inşallah onu da göreceğiz mizanla ilgili ayrı paragrafımız da gelecek tartıldıktan sonra günahıyla sevabı eşit olan insanların e, cennete gitmesi konusunda bir şefaat vuku bulacak. Bu cümleden olarak gene e, cehenneme götürülmeleri emrolunmuş bir kısım insanların da cehennemden daha girmeden alınıp cennete gönderilmesi gibi, cennete gitmelerinin sağlanması gibi, buna vesile olunması gibi bir şefaat de söz konusu olacak. Dolayısıyla, birinci tür şefaat, şefaati uzma. ikinci tür şefaat, günahıyla sevabı eşit olanların nail olacağı şefaat. Üçüncüsü, cehenneme gitmeleri kesinleşmiş ona olunmuş insanların oradan alınması ile ilgili şefaat. Dördüncü şefaat, aleyhissalatü vesselam Efendimiz'in cennete girmiş kimselerin oradaki makamlarının yükseltilmesi için e, bulunacağı şefaattir. Mu'tezile bu şefaati kabul ediyor. Prensip olarak Mu'tezile şefaati kabul etmiyor. Ama bu türünü şefaatin mutezile kabul ediyor. Beşinci tür şefaat, bir takım kimselerin, ümmeti Muhammed'den bazı kimselerin hesapsız olarak cennete gitmesi için Efendimiz'in göstereceği şefaattir. Bir rivayette, Ukkaşe bin Mehsan radıyallahu an rivayetinde, Efendimiz, ümmetinden yetmiş bin kişinin hesapsız olarak cennete gideceğini <gülüyor> haber vermiş. Bu Bukhari, Müslim gibi sahih hadis kaynaklarımızda yer alan bir rivayet. Altıncı tür şefaat, cehennem azabını hak etmiş kimselerin azabının hafifletilmesi için gösterilecek olan şefaattir. Efendimizin amcası Ebu Talib'in azabının hafifletilmesi için göstereceği şefaat böyledir. Yedinci tür şefaat, ki Şefaat söz konusu olduğunda e, belki de aklımıza ilk gelen şefaat budur. Ümmeti i Muhammed'den büyük günah işlemiş kimselerin nail olacağı şefaattir. Bu kimseler cehennem azabına, ateşine atılırlar. Orada azap görmekteyken aleyhissalatü vesselam Efendimizin şefaatiyle oradan çıkarılır, cennete sokulurlar. Şefaati li ehlil keba irmin ümmeti hadisi bize bunu anlatıyor. Benim şefaatim, ümmetimden büyük günah işleyenlere yöneliktir. Onlara yönelik olarak bulunacağım şefaattir buyurmuş aleyhissalatü vesselam efendimiz. Tabii ki bu rivayet, diğer saydığımız türden şefaatlerin vuku bulmayacağı anlamına gelmez. Belki de aleyhissalatü vesselam Efendimizin şefaatinin en fazla e, dikkat çektiği çekeceği alan bu olduğu için e, bu rivayet bu şekilde sevk edilmiş. Diğerlerine baktığımızda diğerleri e, büyük günah işleyip de cehennem azabının şiddetlisine düçar olmuş insanlar için söz konusu değil. Büyük günah işleyen kimseler Ee, biliyorsunuz Mu'tezile tarafından, hariciler tarafından dinden çıkmış olmakla e, olunmuş kimseler. Hariciler bunlar kafir olmuştur diyor, Mu'tezile fasık olmuştur diyor. Ama son tahlilde onlara göre de bunlara göre de bunlar ebedi cehennemliktir. Böyle üzerinde çetin münakaşaların vuku bulduğu bir alandır bu büyük günah meselesi. Bahsimizde de inşallah metnimizde de gelecek. Biz büyük günah işleyen kimseleri işlediği günahı helal saymadıkça dinden çıkmış kabul etmiyoruz. Bunlar mümindir ama günahkar mümindir. Cenab-ı Hak bunları dilerse bağışlar, bunlar tevbe ederlerse bağışlanırlar ama tevbesiz ölmüşlerse ve Cenab-ı Hakk'ın bağışlamasına, affına da nail olamamışlarsa bunlar cehennem azabında bir süre kalacaklar. İşte o azabın sona ermesi için aleyhissalatü vesselam Efendimizin göstereceği şefaat de bunlara yönelik olacak ki şefaat deyince az önce söylediğim gibi aklımıza ilk gelen budur.